Herkese günaydın. Zonguldak'tan Mustafa Söze'nin kampanyasıyla başlıyoruz programımıza. Konusu kuşlar ve avcılık. Diyor ki, Ayusian yani Dünya Doğayı Koruma Birliği 2015 değerlendirmesinde elmabaş patka yani latincesiyle aityaferina ve üveyik yani streptopelia turturru hassas olarak yani nesi tehlikede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 Hemen hemen her ülkede bunlardan varken bizim ülkemizde de olması bir kayıp değil. Aksine büyük bir kazançtır. Motorcular ölmesin, motor parçalanmasın diyor ve bunun için bu özel sarı bariyerlerden istiyorlar. Jilet bariyerler yerine. Kadın cinayetleri ne yazık ki ülkemizin en önemli sorunlarından biri. Sırada böyle bir cinayeti kurban giden, yağmur yöneticini açılan ve geçtiğimiz günlerde bir haberi imzacılarla paylaşılan bir kampanya var. Tarkan Gülselen'in